Laf salatası, Nuriye Akman, Tayyip Erdoğan, kadro isteyen taşeron işçilere nankörlük yapmayın, demiş. Vatandaş da ona, siz hiç kadrosuz kaldınız mı, diye sormuş. Cemil Çiçek, HDP'ye ilgi, Hz. Ali sevgisinden değil, Muaviye'ye düşmanlıktan, demiş. Vatandaş da ona, Muaviye derken kimi işaret ettiğinizin farkındasınız değil mi, diye sormuş. Numan Kurtulmuş, Selahattin Demirtaş'ın, Müslümanlar Kabe'ye, Musebiler Kudüs'e giderler. İşçiler açısından da, Taksim olmazsa olmaz bir yerdir, sözlerini dil gönül sürçmesi olarak yorumlamış. Vatandaş da ona, vaktiyle sarf ettiğiniz Harun gibi geldiler, Karun oldular. Bu millet sizin köleniz değildir, inin şu kibir kulelerinden aşığı şeklindeki sözler de, ''Dil gönül sürçmesi miydi?'' diye sormuş. ''Ahmet Davutoğlu tek hedefleri bizi durdurmak.'' demiş. Vatandaş da ona ''Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?'' diye sormuş. Burhan Kuzlu seçmene ''Bize kızmış olabilirsiniz. Bunları aramızda hallederiz.'' demiş. Vatandaş da ona ''Neyi halledeceğiz? Ayakkabı kutularını mı paylaşacağız?'' diye sormuş. Sarı Süreya önder masayı iktidar devirdi. Biz adını koyduk demiş. vatandaşla ona hükümsüz adını koymak şart mıydı? Adını Feriha koyamaz mıydınız? diye sormuş. Yalçın Akdoğan PKK'da bir tane namaz kalan yok demiş. vatandaşla ona partinizde kıldıkları namazdan gafil olanlara da bir sözünüz var mı? diye sormuş. Selahattin Demirtaş Devletin dini, Allah'ın dini oluncaya kadar mücadele etmek lazım, demiş. Vatandaş da ona, ''Aa, sen ne zaman siyasal İslamcı oldun?'' diye sormuş. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında kimse açlıktan ölmeyecek, demiş. Vatandaş da ona, ''Peki nefretle büzüşen kalpleri yarıp içine sevgi doldurabilir misiniz?'' diye sormuş. İlhan Kesici, Fatiha Suresi Teganni'ye pek gelmez. Ama ben çok güzel okurum, demiş. Vatandaş da ona, Fatiha'nın sırrına ereydiniz. Böyle övünebilir miydiniz? diye sormuş. Binali Yıldırım, 7 Haziran'dan koalisyon çıkarsa, bir yıl içinde tekrar seçim olur, demiş. Vatandaş da ona, aza kanaat etmeyen çoğu bulabilir mi? diye sormuş. Mayıs'ın eli sopalıları, elemciler, terörist üzerinde memenet yoktu." demiş. Vatandaş da onlara "Sesiç anaya baktınız mı?" diye sormuş. Yiğit Bulut başkan Cumhurla buluşuyor." demiş. Vatandaş da ona "Hangi Cumhur? Sizin Cumhur mu, bizim Cumhur mu?" diye sormuş. Taner Yıldız "Sivil itaatsizlik demek ülkeyi bölmeye çalışmaktır." demiş. Vatandaş da ona ''Kediyi köşeye sıkıştırırsanız kaplanlaşmaz mı?'' diye sormuş. Bülent Arınç, ''Üç seçimin galibiyiz. Altın kemer bizde.'' demiş. Vatandaş da ona ''Altın kemer gelinin ince beline sarılmaz mıydı?'' diye sormuş. ''Nabi Avcı, CHP imam tip değil, ölü yıkayıcı kursu açtı.'' demiş. Vatandaş da ona gazsal hatipten değersiz midir?'' diye sormuş. Yandaş medya, Ekrem Dumanlı ve ekibinin Yerbağır Belediyesi ziyareti için önce garaj, sonra VIP kapısından girdiler demiş. Vatandaş da onlara, kapıdan değil de bacadan mı girseydiler diye sormuş. Sami Selçuk, 40 yıl yargıya emek veren bir insan olarak yaşananlar altında eziliyorum demiş. Vatandaş da ona, onursuzlara onurun önemini nasıl öğretiriz hocam diye sormuş. Melih Gökçek, dünyada onca büyük saray var. Muhalefet gelip Aksaray'ı eleştiriyor. Saray devleti temsil ediyor. Yabancılar geldiği zaman ezik kalmamak lazım demiş. Vatandaş da ona, bu aşağılık kompleksini yoksulluktan ezilenler karşısında da duyuyor musunuz? diye sormuş. Devlet Bahçeli Erdoğan'a, gömleği dar geliyorsa diyet yapmalı demiş. Vatandaş da ona, Karatay diyetini mi? Dukan diyetini mi tavsiye edersiniz? diye sormuş. Mehmet Şimşek, CHP'nin seçim vaatleri 149,5 milyar TL. Bunu nereden bulacak? demiş. Vatandaş da ona, saray bütçesinden olabilir mi? diye sormuş. Süleyman Soylu, CHP 7 Haziran'da Kılıçdaroğlu'na tezkereyi verecek. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sürekli hakaret eden bir adamın siyasetten bertaraf edilmesi Türkiye'nin hayrına olacaktır demiş. Vatandaş da ona, hayret bir şey, ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun edin, emir eri oldun, boyan döküldü, dediğin günleri unuttun mu? diye sormuş.